Matta 4. Bölüm Bundan sonra İsa, iblis tarafından denenmek üzere ruh aracılığıyla çöle götürüldü. İsa, kırk gün kırk gece oruç tuttuktan sonra acıktı. O zaman ayartıcı yaklaşıp, ''Tanrı'nın oğluysan, söyle şu taşlar ekmek olsun.'' dedi. İsa ona şu karşılığı verdi. ''İnsan yalnız ekmekle yaşamaz.'' Tanrı'nın ağzından çıkan her sözle yaşar diye yazılmıştır. Sonra iblis onu kutsal kente götürdü. Tapınağın tepesine çıkarıp Tanrı'nın oğluysan kendini aşağı at dedi. Çünkü şöyle yazılmıştır. Tanrı senin için meleklerine buyruk verecek ayağın bir taşa çarpmasın diye seni elleri üzerinde taşıyacaklar. İsa İblis'e şu karşılığı verdi Tanrı'nın Rabbi denemeyeceksin diye de yazılmıştır İblis bu kez İsa'yı çok yüksek bir dağa çıkardı Ona bütün görkemiyle dünya ülkelerini göstererek Yere kapanıp bana taparsan bütün bunları sana vereceğim Dedi İsa ona şöyle karşılık verdi Çekil git şeytan ''Tanrı'nın Rab'be tapacak, yalnız O'na kulluk edeceksin.'' diye yazılmıştır. Bunun üzerine İblis İsa'yı bırakıp gitti. Melekler gelip İsa'ya hizmet ettiler. İsa, Yahya'nın tutuklandığını duyunca Celile'ye döndü. Nasır'a'dan ayrılarak Zevul'un ve Naftari yöresinde Celile gölü kıyısında bulunan Kefar Nahum'a yerleşti. Bu, Peygamber Yeşe'ye aracılığıyla bildirilen şu söz yerine gelsin diye oldu. Zevulun ve Naftali bölgeleri, Şeri'ye ırmağının ötesinde, Deniz yolunda, Ulusların yaşadığı celiyle. Karanlıkta yaşayan halk, Büyük bir ışık gördü. Ölümün gölgelediği diyarda yaşayanlara, ışık doğdu. O günden sonra, İsa şu çağrıda bulunmaya başladı. Tövbe edin. Çünkü göklerin egemenliği yaklaştı. İsa Celile gölünün kıyısında yürürken Petrus diye de anılan Semun'la kardeşi Andreas'ı gördü. Balıkçı olan bu iki kardeş göle ağ atıyorlardı. Onlara ardımdan gelin dedi. Sizleri insan tutan balıkçılar yapacağım. Onlar da hemen ağlarını bırakıp onun ardından gittiler. İsa daha ileri gidince başka iki kardeşi. Zebedi'nin oğulları Yakup'la Yuhanna'yı gördü. Babaları Zebedi ile birlikte teknede ağlarını onarıyorlardı. Onları da çağırdı. Hemen tekneyi ve babalarını bırakıp İsa'nın ardından gittiler. İsa, Celile bölgesinin her tarafını dolaştı. Buralardaki havralarda öğretiyor, göksel egemenliğin müjdesini duyuruyor, halk arasında rastlanan her hastalığı, her illeti iyileştiriyordu. Ünü bütün Suriye'ye yayılmıştı. Türlü hastalıklara yakalanmış bütün hastaları, acı çekenleri, cinnileri, saralıları, felçlileri ona getirdiler, hepsini iyileştirdi. Celile, Dekapolis, Yeruşalim, Yahudi'ye ve Şeria ırmağının karşı yakasından gelen büyük kalabalıklar onun ardından gidiyordu.